Geçen bölümün sonu. Tamam efendiler bu kadar yeter. Paşa hazretlerinin dinlenmesi lazım. Ne demekler dinlenmesi lazım? Paşa babacığım zaten dinleniyor. Neden? Çünkü program Perşen Efendi yayınlanıyor. Ve Perşen Efendi en çok dinlenen program. Böylece babam dinlenmiş oluyor ha? Bak baba nasıl espri yaptı. Aferin bana, aferin baba, bak, bak, benim baba. oğluma. Seni İsmail Dümbüllü'nün yanına verelim. Valla e, valla. Belki... Lütfen kafamı bozmayınız. Herkes dışarı ziyaret saati bitti. Şey Nalan Hanım sizinle babanız hakkında konuşmamız gerekiyor.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 dertleşebileceği tek insan olan bacı alfayla o gece odasında dertleşirler hüngrüngrür hıçkırıklara boğulmuştur nalen 13. bölüm şimdi en zorlu düşünürsünüz. Sonra da Taci'nin benim Taci'ye düşünürsün. <gülüyor> Sağ ol dadı. İçimi Belki de, belki de Taci'yle evlenmem en iyisi. Ama ben o kadına, o bak kaldı. <gülüyor> bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben Kelatoğlu'nun böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum kızım. <gülüyor> Burnuma piş kokular geliyor. Evet dadı haklısın benim de. Bizim pasaklı Oytunç çaraplarını yine ortalığa atmış. Baktım bu çocuğun pisliklerini Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Artık Telat'ı sevmiyorum ondan nefret ediyorum. <gülüyor> Hanımım kızım <kuşu> Telat <gülüyor> diyorsunuz. Birden niye şark edip döndünüz? Dön kızım. <gülüyor> evet. Nalan ailesi için kendini feda etmiş. Telat'ı çok sevdiği halde sevmediği tacı efendileri ile karar vermiştir. Ertesi gün Nalan Telat Maltepe Fayton Parkı'nda buluşurlar. Nalan'ın Telat'a büyük bir sürprizi vardır. Merhaba Nalan. Bakıyorum da faytonla gelmişsiniz. Faytonla gelmişsiniz gelmesine de... ...bu tuhaf ses deneyin nesi Nalan. Evet Telat bu motor sesi. Ben de anlayamadım. Sanırım teknik elemanlar at sesi yerine motor sesi koymuşlar. Evet Nalan haklısınız. Peki Nalan. Hani radyonun gecesine beraber gidecektik. Niçin beni sattınız Nalan? Senin yüzünden geceye gidemedim. Senin buna hakkın var mı Nalan? Ah, maalesef o sizin sorununuz. ...çünkü ben o geceye gittim. G gittiniz mi? Peki kimle gittiniz? Nasıl gittiniz? Ne için ve ne zaman gittiniz Nalan? Kimle olacak? Yeni nişanlın Taci ile. Taci gelir misin hayatım? Ta ta Taci gelir misin hayatım? Aham nasıl söz Nalan neler diyorsun? Tabi gelirim hayatım. Geldin mi lan? Aman Allah'ım. Sen dediğinde gelmedin mi hayatım? Taci hayatım hayatım neler diyorsunuz lan siz? Kim bu Taci Nalan? <gülüyor> ...tanımazlıktan gelersin değil mi? ...kıskanıyorsun. Evet evet... ...kıskanıyorsun. Nalan'dan nişanlandım diye... ...beni kıskanıyorsun sen. Ama ben sana yüz kere söyledim... ...Talat Uyuzu. Benimle baş edemezsin. Benim param var, param. Evet Telat, Taci ile baş edemezsin. Ben artık Taci'yi seviyorum. Hem de, hem de büyük bir aşkla. <gülüyor> sana olan hislerimse... ...sadece bir gençlik hevesiymiş. Yoksa senin gibi bir sümüklü muallim parçasıyla ...evleneceğimi mi sandın? <gülüyor> Ama nasıl olur... Halen, ...hani söz vermiştin, hani güya tuti mucize güya'mdı... ...hani adamı puro yandan çarpmaya dön, niye çark ettin Nalan? Söyle, seni satın aldı değil mi bu Taci Şerefsiz Nalan? lan, demek! Artık nişanlımın peşini bırak... ...yoksa seni ayaklarından vurdururum adamlarıma. <gülüyor> evet Pelat, bir daha bizi rahatsız etmeyiniz. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> aman tanrım, aman Allah'ım, aman maygatım Bu onalan olamaz. O Nalan bu olamaz. O saf, temiz, hijyenik Nalan bu olamaz. Olamaz. Özönetme oğlum işte. Hadi basket içine. Geliniz Nalan. Yuvamıza gidelim. Babanız ölmek üzere. Bekletmeyelim adamı değil mi? <gülüyor> gidelim hadi. Gidelim hadi. Gitme Nalan dur yapma. Hem dur hem gitme hem de yapma Nalan. Ama... Ama git Nalan. Git çünkü bir gün gelecek. Zengin olacağım ve hepinizden intikamımı alacağım. İntikam alacakmış. <gülüyor> Köşedeki bakkaldan git ondan al. Bol bol alırsın. <gülüyor> evet. Telat intikamını alacak mıydı? Çift Paşa ölecek miydi? Hain emeline ulaşan Teflika Hanım ne yapacaktı? Kösel Sultan'ın sakalı çıkacak mı? Hepsi gelecek bölümümüzde. <gülüyor> Yazan Ömer Pekin, oynayanlar Ömer Pekin, İbrahim Kara, Fatih Tüngır, Serpil Pekin, teknik yapım Ömer Pekin. <gülüyor> dinleyin dinleyiciler.